Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...Gönül Sadası programından... ...hepinize hayırlı akşamlar... ...Kıymetli Hocam Saadettin Ökten... ...ve bendeniz Kemal Sayar... ...bir programda daha birlikteyiz... ...Hocam bir... ...e-postamız var... Evet. Efendim. ...bu e-postanın... E, ...bize tayin ettiği istikamette... ...başlayalım e, istiyorum... ...çünkü Peki, bu genç e, hanım kardeşimiz... ...aslında belki bir neslin... ...senen camını, bir neslin... E, ...feryadını dile getiriyor... Ben kısaltarak okuyorum. Diyor ki hocamız medeniyet üzerine güzel konuşmalar yapıyor. Ama bilmiyor ki bizim neslimiz bizler hayatın anlamını yitirdik. Niye benim gibi idealist biri böyle oldu? Buna da bir cevap bulabilir miyiz? Hayatın anlamı nedir diye sormuş bu genç hanım kardeşimiz. Evet. Topu size atayım. <gülüyor> Bana atmayın. <Evet>. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> ...benim de zaman zaman çok düşündüğüm... ...kurguladığım bir soru... ...ama isterseniz... ...ilk gelen çağrışımı... ...size şu anda gelen çağrışımı söyleyeyim... ...eskiden tekkeler vardı... ...duvarlarında yazılar asılıydı... ...levalar... <Gülüyor> ...bu levhalardan bir tanesi de... ...ah teslimiyet idi... Harika. ...elif evet. güzel H... ...güzel he'nin gözü ağlar idi... ...teslimiyette... ...biraz böyle hafif yani... ...resimle yazı bir şey... Ah teslimiyet, İnsan malumunuz çağrışımlar, duygular, arzular bütünü ve bunları kontrol etmek elimizde değil sizin sahanıza giriyor ama ben öyle hissediyorum yani kendi üzerimde yaptığım bir tecrübede, bir gözlemde yani bir değil birçok gözlemde hayatın akış içinde tedailer kontrol dışı size gelir. Tamamen kontrol dışı hatta kontrol e, etmek isterseniz daha fazla gelirler. Daha fazla gelir. Öyle meşhur bir deney vardır. E, bir e, mesela e, deneye e, bir psikolog şöyle bir yönerge verirse beyaz ayıyı düşünme. Her sürekli aklına beyaz ayı <gülüyor> gelmeye başlar. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Yalnız buna e, bu tedavi meselesine eskiler. Veya gönül ehli sultanlar şöyle bir yaklaşımla bakarlardı. İnsan kalbi iki cehetten etki alır. Birisi ilhamatı rabaniye, rabani ilhamlar Allah'tan ilham gelir. Bu gelen ilhamlar bazı hatıralarla gelir, bazı menakiplerle gelir, bazı büyüklerin sözleriyle gelir. Onlarla vakit geçirilen zamanlardan kalan hatıralardır. Hatta bendeniz biraz da hani e, bu zamana göre, kendi belki acıma göre bir Allah dostuyla düşüp kalkmak diye bunu tarif ederim. Yani her haliyle onunla birlikte olabilmek. Sadece bir şey almak değil, e, hizmetinde bulunmak, onun da sıkıntılarına ortak olmak, o da beşerdir dertlerine ortak olmak, en azından dinlemek noktasında. Bir de ivatı şeytaniye, şeytanı ivaları da gelir. Bir metot söylüyorlar, bir yöntem, eski tabiyle bir usul söylüyorlar. Yani insan kalbine rahmani ve şeytani ilhamlar ve ivalar gelir buyurmuşlardır. Bunları Eğer bunlarla meşgul olursanız, hangisiyle meşguliyetiniz artarsa o meşguliyetin bıraktığı hatıralar izler, çentikler anılar vesaireler daha çok maruz kalırsınız çünkü adeta bir büyük ortam düşünelim şimdi bu bilgisayardaki hafızalar gibi yaşadığımız her hatıra orada bir iz bırakıyor yaşadığımız her an orada bir yere kaydediliyor tabi ömür uzayınca Cihin de yerindeyse, kalp de diriyse daha çok hatıralar rüzgarına maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla e, teslimiyet de bunlardan bir tanesi. Eğer teslimiyeti tattırmış tatmış, tattırmış birisiyle hemhal olmuşsanız veya o noktadaki bir takım kitaplarla, mecmualarla e, meşgul olmuşsanız hatta şiirlerle, ...böyle olur diye düşünüyorum... ...teslimiyet tatmak ne demek hocam... ...teslimiyet tatmak ne demek... Evet, evet. ...yani teslimiyet nasıl tecrübe edilir... Ee, ...teslimiyet... ...dediğimiz zaman... E, ...insanın her şeyden vazgeçmesini... ...istina makamına çekilmesini mi... ...kastediyoruz... ...Cenab-ı Hakk'a evet. teslim olmak... Sizin nazarınızdan nasıl bir yere oturuyor? Yani biraz daha açabilir miyiz? Hayır, bildiğim kadarıyla veya e, iç dünyamdaki kadarıyla söylemeye çalışayım. Bir defa gayrette hiçbir endişemiz ve hiçbir aksaklığımız olmayacak gayrette. Yani gayretten vazgeçmek Kesinlikle yok. Kesinlikle yok yani. Hatta talepten de vazgeçmek yok. Gayret ve talep ancak... Yani ben bir e, İslam medeniyeti çerçevesinde bakıyorum. Meşhurlar istikametinde gayret ve talep gayret ve talep ancak bütün bunlar olduğu halde olmuyorsa o zaman e, teslimiyetin bu birinci kademesi. Hı hı. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Bir kaderullah var. O bir akış. Ben gayret ederim ama o akışın içerisindeyim ben. O akışın ne çıkaracağından, ne göstereceğinden şu anda bilmiyorum ama gayretimi gösteriyorum. Bu gayretimin mutlaka bir sonucu olacak diye düşünmemek gerekiyor. Zaten siz, e, yani burada şimdi lojik bir yaklaşım var. Ama insan sadece lojikle tatmin olmaz insan varlığı. Mutlaka duygu arar. Duygunun da bizdeki karşılığı, İslam medediyeti karşılığı muhabbettir. Mesela hırs da, ihtiras da bir duygudur. Mesela modernlikte de ihtiras çok önemli bir duygudur. Hı hı. Hırs. O olmazsa olmaz. Bizde hırsın olmaması gerekiyor. Haris olmamak lazım gerekiyor. Gayret etmek, çalışmak, istemek, talep etmek meşgullar çerçevesinde ama haris olmamak lazım. Teslimiyet. Haddi aşmamak belki. Evet. Yani isterken haddi aşmamak. Evet. Evet. evet. E, teslimiyet işte ben çalışıyorum ama sonuç Allah'a aittir onun getirdiği Tabii kul buna çok kolay razı olmaz ancak muhabbet çeşmesinden pınarından bir küçük e, piyale kendisine nasip olmuşsa muhabbetle hayata bakabiliyorsa o zaman isteklerinin gayretlerinin gerekli olduğunu ama hayatında çok fazla yer işgal etmediğini görür benim görüşüm bu tabi bana sorduğunuza göre ben öyle ifade ediyorum. Ha, burada e, bu bir ruh hali. E, ben hayatta nasibe inanan bir insanım. Ve nasibin hayat üzerinde çok büyük etkisi olduğunu kendi hayatımda e, bir tecrübe gördüm. Nasipse diyorum, nasip olursa diyorum istiyorum. Ama nasip olursa olmaz. Yani başlangıçta kesin isteyişin nasip faktörünü dikkate almadan sizin varlığınızda tuttuğu yer başka bir şey nasip faktörünü dikkate aldığınız zaman tut o isteğin, isteğinizin, arzunuzun, talebinizin sizin varlığınızdaki ağırlığı başka bir şey nasip faktörünü dikkate alırsanız ve Cenab-ı Allah'ın kaderinin de bu işte esas rolü oynadığını baştan kabul ederseniz kalbiniz buna inanırsa işte muhabbet orada hadise e, orada e, başlangıçta hadise ve muhabbet orada gündeme geliyor. İşiniz olmadığı zaman o kadar üzülmezsiniz. O, bunda da bir hayır var da diyebilirsiniz. Ama o faktörü dikkate almadığınız zaman teslimiyet e, işte bu manaya geliyor. O faktörü dikkate alınmadığı zaman e, işiniz olmadığında büyük bir e, inkisarı hayal diyor eskiler. Hayal kırıklığı, düş kırıklığına vuruyorsunuz ve o çok kötü bir ruh hali oluyor. Kıymetli hocam, modern insanın e, vasıflarından bir tanesi, ayırt edici vasıflarından bir tanesi de hayat üzerinde tam bir denetim ve kontrol duygusuna sahip olmak istemesi. Yani hayatı gaybi kuvvetlerine hayatı kapatması adeta. E, bununla şunu söylemek istiyorum. E, Modern batılı insan veya o batılı ideoloji, bütün dünya yayılan o kontrolcü ideoloji, tabiatı evcilleştirilmesi gereken bir şey olarak görüyor. Tabiatı bile yaban haliyle çok görmek istemiyor. Ben İngiltere'de kaldığım senelerde bir haber çıkmıştı, yan komşusu, Bahçesini yabanıl halde bıraktığı için bir başka bir İngiliz yan komşusunu polise şikayet etmişti ve polis gelip ona ceza kesmişti. Bunu böyle yabanın halde bırakamazsın, kesmek biçmek zorundasın. Ya. Bahçeyi adam etmek zorundasın bizim standartlarımıza göre diye. Günlük hayatın içinde de zaten modern kapitalizm işte zamanın ekonomik olarak satılabilir birimlere çevrilmesi üzerine evet. işte evet. gösteriyor işte diyor ki sabah 8'de akşam 5 arasında mesai yapacaksın sana efendim e, saat başı şu kadar ücret vereceğim filan e, bu da neyi beraberinde getiriyor e, zamanın hayra değil de e, nakde e, çalışacağı evet. e, bütün e, zamanın e, parasal karşılığı olan ve nakde çevrilmeyen şeyin e, heba olarak heba evet. edilmiş olarak evet. öldüğü bir tasavura bizi e, götürüyor. E, dolayısıyla insan e, her anı tıka basa doldurmak ve dünyevi olanla doldurmak gibi bir basınç altında hissediyor kendini. Böyle bir zihniyet tasavurunda insan e, ...kendini kainatın efendisi olarak da görmeye başlıyor. Diyor ki... ...yani ben kendi kaderimin efendisiyim. Evet. Benim evet. E, üzerimde bir kuvvet yoktur. Benim üzerimde bir kuvvet benim hayatıma tesir edemez. Beni e, yönetemez. Ben kendim için en iyi olanı bilirim. Bir başka kuvvet benim evet. için iyi olanı takdir edemez. O halde ben... Hayatımda hiçbir açıklık, hiçbir kusur, hiçbir zayıflık e, bırakmayacak. Bunlara mahal vermeyecek şekilde her şeyi çok iyi planlamalıyım. Her şeyi çok iyi planlarsam sonunda e, hiçbir yerde fire vermem ve arzu ettiğim başarıya efendim servete, makama ulaşırım. Evet. Ama e, bir söz var. Hayat siz plan yaparken sizin başınıza gelen şeydir diye. Çok güzel. Evet. Bizdeki karşılığı... ...takdir tedbire gülermiş. Evet, takdir... ...takdir tedbire, tedbire güler. gülermiş. Çok evet. Güzel, çok güzel. Evet. Ee, şimdi böyle... Sizdeki, o, o modern tedbire... Pardon, neydi? Plan... Hay, hayat siz plan yaparken... ...sizin başınıza gelen şeydir. Şeydir, evet. Evet, evet. Ee, dolayısıyla... Yani bir denklemde bir şey oluyor, bir hastalık oluyor, çok sevdiğiniz birisini kaybedi kaybediyorsunuz, iş yeriniz iflas ediyor filan. Ya ee, hiç... güvendiğiniz bir adam işi bırakıp gidiyor. güvendiğiniz bir Veya adam... güvenliğiniz bir hanım sizi bırakıp gidiyor. Evet. Veya çocuğunuz başka bir şey yapıyor. Başka bir problem yaratıyor veya ülkeniz bir evet. sıkıntıya giriyor evet. filan. Bütün bunlar e, o denkleme hemen pat diye değiştiriyor. Evet. Diyor. Ve hayat bambaşka yerde akmaya başlıyor. O zaman... ...kontrol duygusu üzerinden... ...hayatının üzerinde tam bir denetim... ...sağladığını zanneden kişi... ...büyük bir yanılsama yaşadığını... anlıyor. Bir uyanık... ...Wake up call. Esas kırıl, kırılma... ...orada oluyor galiba. Orada kırılma oluyor. Bayağı travmatik kırılmalar oluyor. Ben tabi bu tür hikayeleri... ...birebir kendi mesleki pratiğimde... ...dinlediğim Çok için... Çok doğru. E, ...ne kadar büyük... E, ...insanların çatışmalar yaşadıklarını... ...bununla beraber... E, ...görebiliyorum Wake işte... Wake up call şey mi? Uyandırma çağrısı... Uyandırma da. çağrısı, evet. <gülüyor> çaldı hadi kalkın bakalım. Tabii, tabii. Evet. Uyandırma çağrısı. Aslında hayatın içinde... ...böyle sayısız uyandırma çağrısı. Ama ne kadar güzel. Evet, ama işte insan ona kulak ver. Ne kadar evet. güzel, Hocam. değil mi? Yani mesela... ...her şeyin bizim denetimimizden çıktığı anları... ...hepimiz, hepimiz bir uyandırma çağrısı olarak ele almak... E, ...eğer e, diyelim ki zekasını, zekavetini, akıllılığını gösterseydik... E, ...çok daha güzel kendimize düzen verebilirdik. Evet. Hani meşhur bir hikaye var ya... E, ...ben çok kısaltarak söyleyeyim. Yok buyurun buyurun, ee, güzel oluyor. İşte e, bir e, inançlı bir rahip... ...işte bir dağ başında bir sel e, felaketiyle e, baş başa kalıyor... ...tanrım beni kurtarır filan diye düşünüyor... O sırada işte helikopterler geliyor yok diyor Tanrım beni kurtaracak işte dağcılar geliyor efendim son bir el uzatıyorlar hadi gel şu bota bin filan. Yok diyor Tanrım beni kurtaracak diyor artık tepe noktada boğulmak üzereyken Tanrım beni niye terk ettin deyince bir nida duyuyor. E sana diyor dağcıları gönderdim <gülüyor> evet. e, helikopterleri evet. gönderdim evet. E, sen onları orada olmadın yani buna benzer bu minvalde pek çok e, hikayede vardır. Ee, insana e, hayatın içinde Allah'ın şefkat elinin, merhametinin e, görünür olduğu o kadar çok an var ki tabii, tabii. biz onları görmüyoruz. Tabii. Kendimizle ilgili çarpıklıkları, yanlışlıkları, nefsimize taraf olduğumuz için, göremediğimiz için bize uzanmakta olan o rahmet elini de maalesef e, idrak edemiyoruz. Evet. Bazen ve travmatik anlar insanın ...yere düştüğü... ...insanın... E, ...kendini kötü hissettiği... ...buradan çıkış yok diye düşündüğü anlar... ...içsel aydınlanmasının... ...Allah'a yaklaşmasının... ...eşyadan uzaklaşmasının... E, ...geçit anları olabilir... ...çok doğru... ...ve çok büyük bir silkinişe, çok bir dirilişe... E, ...gebe ol, anlar olabilir... E, ...bunları idrak edemiyoruz... işte teslimiyette hocam bu var... Yani, ...şimdi şu e, levhayı görmeyi çok isterdim... E, Belki bir hattat dostumuza yazdırırız. Siz ne güzel söylediniz. Bir de ah, ahlar uzun değil mi? Tabii ah, ah uzun. Ah uzun ve ahın evet. gözü yaşlı. Ahın gözü yaşlı. Güzel he böyle kıvrık. O gözü oradan yaşakıyor. Evet. Çünkü çok zor. Ah teslimiyet. Tabii. Şimdi evet. Ben bir şimdi, cümle daha ya, Lütfen lütfen ne güzel. Teslimiyet işte tam bunların panzehiri hocam. Evet. Teslimiyet sürekli anda kalabilmek. Anın evladı olabilmek. Evet. Ve hayatla çok organik bir ilişki kurabilmek demek. O kadar, o kadar. Telaşla yaşamamak hayatta. zorlamayın kendinizi tabii. o kadar. Ne yaparsak yapalım, yolumuz nasibimize çıkacak. Ama biz gayreti elden e, bırakmıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Gayreti ve talebi ve Cenab-ı Allah'a e, ilticayı ve ondan istemeyi. Şimdi ben seküler konuşacağım burada. E, siz çok enteresan ve çok güzel bir altyapı kurdunuz. Ben küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bahsettiğiniz... En yani hayatı en küçük aygıntısına kadar planlamak bu rasyonel bir şey ve hiçbir kusur bırakmamak bu akli bir şey ama insana bakıyoruz insanda akıl kadar duygu da var hatta akıldan daha çok duygu alanı var ve duygular aklın hegemonyasına aklın zaptıraptına girmiyor. Eğer insan sadece kendine baksa, kendi iş dünyasına baksa, duygu alanını ezerek kendini ne kadar zavallı hale düşürdüğünü, kendine ne kadar zulmettiğini anlayacak. Başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Gencim, üniversitede asistanım, İstanbul 60'lı yıllar, bahar geldi. Boğaz'da küçük bir teknem var. Öyle şeyinde üniversiteden çıkıyorum, o zaman çok kolay bu işler 60'lı yıllar. Bir dolmuş Taksim'den İstinye, tekne İstinye'de bir, de bir bahar turu yapıyorum tek başıma. Hı hı. Dönüyorum biraz geç kalmışım. Hoca sordu. E, olgun adam, eski adam. Neredeydin? Herhalde mühim bir işin vardı dedi. Bilmiyorum. Hocam dedim mühim bir işim yoktu ama ben dedim yani teknem var. Bir boğaz turu yaptım. Eee ki adam ses çıkarmadı ama hoca Alman ekolünden gelmiş yani biraz da ben bahsettiğiniz sekizde işbaşı birde öyle yemeği iki de tekrar işbaşı vesaire biraz şaşırdı ha filan dedi kebar ve olga adam o çekildi diğer arkadaşlar bakıyorlar biz kalabalık bir astronom grubuyuz. Bir şey demediler. Onlar da şaşırdılar yani hocanın bir tepki vermemesine. Yıllar sonra bir başka arkadaşım o dedi sen hocaya bir başka pencere açtın dedi yani. Sadece çelik yapılar yok. Dünyada veya mühendislik yok. Başka şeyler de var. Kendisi bu benim tecrübeme katılmasa bile hı hı. bunu fark edebilen bildi bu arkadaşımız. Hocamız rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İnsanlar duygu alanını e, ihmal etmemeliler o çok mühim bir şey duygu alanı aklın zapturaptığından çok hoşlanmaz ben mesela bu kayıtları 2017'de yapıyoruz güzel bir Ekim ve güzel bir Kasım geçti ben üniversiteki doktora talebelerime 2017 Kasım'ını kaçırmayın diyordum yani grup vaktini Tabii. kaçırmayın diyordum Yani çünkü duygunun beslenmesi lazım Kendiniz, kendi kendinize bir kalın bir bakın dağlara, tabiata, ağaçlara bakın. Geçen gün bir üniversitenin bahçesinde oturuyoruz. Hava soğuk, tek başıma oturup kahve içiyorum. Bir büyük çınar ağacı. Sararmış, kızarmış ve dökülüyor yapraklar. Akşam güneşi vurmuş. Muhteşem bir manzara. O pitoresk beş dakika sonra biter. Ama o sadece bakın doğa olarak konuşuyorum. Bizim bu manzarayı temaşa etmemize... Ve üzerinde düşünmemize, tepegökmemize ruhumuzun ihtiyacı var. 15 dakikada sisi bir şey yapamazsınız. Einstein gibi izafiyet teorisinde bulamazsınız. Bana sorarsanız o bile değmez yani. O bu ruhunuzun kalbinizin bu ihtiyacını lütfen lütfen şey yapın yani tatmin edin ona ona o gıdayı verin. Aksi halde çok sıkılır insan. Ve sıkıntısını akli, rasyonel çözümlerle dindiremez, çözüm bulamaz ona. Her mevsimin ama benim yani acizane tavsiyem hayalle değil. Real tabiatla baş başa kalmak. Real insanla baş başa kalmak. Hı hı. Efendim işte televizyonlar var, internet hayali o değil. O kurgulanmıştır. Bir başkası kendi süzgecinden geçerek kurguluyor. Siz Tanrı'ya inanıyorsanız Allah'ın kurguladığını seyredin. İnanmıyorsanız doğanın kurguladığını seyredin. Çok rahatlayacaktır insan yani ve orada kendi ihtişamında fark edecektir. Çünkü tabiatın kurguladığı o muhteşem manzaranın farkında olan tek mahluk insandır. Ve bundan haz duyan tek mahluk insandır. Diğer bütün tabiat ögeleri İçgüdüsel olarak hadiseye bakarlar. İnsan önce duy organına bakar, sonra duyguya dönüşür, sonra sevgiye, muhabbete, tefekküre dönüşür ve ruh zenginleşir. Teslimiyet, bunun ötesinde başlayan bir hadise. Şu soruyu sorarsınız. Peki bu muhteşem tabiatın, bu pitoreskin sahibi kim? Ve bunu kimin için etti yarattı? Evet. Oradan devam eder hadise. Biraz evdeki yere bağlanır. Sonunda geliyor. Bende her şey var. Akıl var, fikir var, e, enerji var, hikmet var vesaire. Ama sonunda geliyor. Bu büyük pitoreskin sahibinin karşısında iki kelimeye dönüş. Hatta bir tanesi Edat. Aa, teslimiyet. <gülüyor> oh, bitti bu kadar. <gülüyor> Faz fazla söze gerek yok. Bu tadalı alırsa ruh tabii ki çalışır. Hiç bunun bir şey yok yani ister ama ee, hani Yunus'un e, meşhur bir dizesi var ya hocam e, ne varlığa övünürüm ne yokluğa yerlerim, yerlerim. Yunus da ben böyle e, insanlık için e, aslında tabi Kur'an'i hikmeti damıtıp söylüyor bize tabii, tabii, adeta tabii. E, yani formüller ee, tabi tabi. Biraz tabii. modern psikoloji kitapların evet, hepsine evet, evet. E, başlık olabilecek şeyler. Ne varlığa övünürüm ne yokluğa yürünürüm. E, şimdi sizin söylediğiniz o teslim olmuş ruh aslında böyle bir ruh. Olgunlaşmış bir ruh. Varlık için övünmeyen, yokluk için, e, darlık için yerinmeyen bir ruh. Çünkü her şeyin bir nasip ile olduğunu biliyor. Evet. ...ve kendisine biçilen nasibe... ...rıza gösteriyor. Başka çaresi de yok ayrıca yani. Başka çaresi de yok ama evet. hırs etmiyor. Tamam etmiyor, etmiyor. etmiyor. Haset etmiyor. Ee, mesela modern kapitalizmin üzerine oynadığı... ...en temel duygulardan bir tanesi haset. Tabii. Haseti kamçılar. Ki ee, yarışsın. Tabii i̇nsan yarışsın, insanın kurduğudur. Tabii. Ee, bununla ilgili enteresan bir şey var. Mesela psikanaliz... Ee, uzun yıllar e, Avrupa'da güdük bir şey akım olarak kalıyor. Yani Freud'un zamanında çok meşhur değiliz. Evet. Ne zaman ki Freud Amerika'ya gidiyor ve Amerikalı e, mal sahipleri, finans patronları bu psikanalizde bir cevher buluyorlar. İnsanlara mal satmalarını kolaylaştıracak bir cevher buluyorlar. E, bu ideolojiyi yaygınlaştırıyorlar Amerika'da. Psikanalizm ha. birdenbire e, hakim e, ruhsal paradigma haline geliyor. Ama önce nerede kullanılıyor? Freud'un yeğeni tarafından reklamcılıkta kullanılıyor. Modern reklamcılığın e, özünü, e, temelini, mayasını psikanalizden atıyorlar. Allah Allah. Ilgili, Hiç bilmiyordum. Evet genç dostlarımız, genç izleyicilerimiz bir BBC belgeseli var. Centuries of the Self diye benliğin yüzyılları diye... 4-5 bölüm YouTube'da var. Oradan bulup izleyebilirler. Benliğin yüzyılları. Var. Benliğin yüzyılları. Centuries of the Centuries Self. Centuries of the Self. E, Bernays'tı galiba şeyin, e, yeni adı. Neyse sonuçta e, mal satmak için, e, insanları gıdıklamak için, kışkırtmak için, elverişli unsurlar içerdiğini düşünerek bunu e, bir şeye dönüştürüyorlar. Evet. Her şeyi satıyorlar diyeyim. <gülüyor> i̇şte her şeyi satıyorlar. Evet. İşte nasip, nasibe inanmak insana çok muazzam bir ufuk açıyor. Nasibe çok rahatlatıyor değil mi rahatlatıyor, Sen, rahatlatıyor. Yani bu dünyada bir fare yarışı içinde olmamamızı beraberimize evet. getiriyor. Şimdi sayısız tabi örnekler görüyoruz. Bir gün işte serveti içinde firavunlaşan insan bir gün patır patır o serveti kaybediyor. ...çok muhtaç duruma düşüyor... Ee, ...ama o servetle beraber... E, ...insani vasıflarını da kaybediyor... Maalesef. ...kimi insanlar... ...servetlerini kaybediyorlar... ...insani vasıflarını koruyorlar... ...o insani vasıfları korudukları için... ...yeniden onlara bir şeyler verilebiliyor... ...filan... Ee, ...insanın... ...hep konuşuyoruz ya... ...bu programda... ...sönmeyecek olan, gitmeyecek olan... gitmeyecek olan... ...ülkünün idealin peşinde gitmesi lazım... Hı hı. ...bedenlerimiz... ...çürüyorlar... Ee, ...yani ölümle beraber... ...bu dünyadaki hiçbir varlığımızı... ...öte aleme götüremiyoruz... Ee, ...ne yapacağız o zaman... ...biz hangi ideal için çırpınacağız... ...niçin bu dünyada var olacağız... ...hayatın anlamı orada çıkıyor... ...diğer işte... Evet. ...şeyin... Şey, e, ...kıymetli hocam laf lafı açıyor. çağrışımlar... ...rahmetli Muzaffer Ozak... ...e... Ee, işte Amerika'da... ...bir üniversite kampüsünde... E, vaz ediyor... ...sohbete gitmiş... ...ben bunu şeyin hatıralarından okuyorum... E, ...Robert Frager'ın... ...Rakip Baba'nın Hı -hı. hatıralarından okuyorum... ...yani aşağıda diyor... ...bir Türk grubu e, işte... ...def çalıyorlar, söylüyorlar... ...arada e, konuşuyorlar filan... ...tercüme ediliyor, biz de duyuyoruz... ...benim de odam kenarda bir yerde diyor... Holun şeyin salonun kenarında bir yerinde. Kulak kabartıyorum diyor arada bir filan diyor. Ne diyorlar filan diye. O sırada Muzaffer Efendi bir lafın arasında bir mercimek tanesinin... E, ...iki tane tahtanın arasında sıkışmış olduğunu görüyor. Bu mercimek tanesini çıkarıyor. Lokma olarak e, ağzına atıyor. Diyor ki... Bizim de bütün seyahatimizin amacı... ...işte bu nasibi buradan almaktır... <gülüyor> ...bu nasibi, nasibi evet. yemektir... Evet. ...diyor... ...Robert Frager çok etkileniyor... ...bundan ee, hemen iniyor aşağıya... ...dinlemeye başlıyor... <gülüyor> ...ve ondan sonra ayrı bir hikaye tabii... ...ayrı bir yolculuğu oluyor... ...her şey nasip ve... E, ...aslında bir şekilde... E, ...önümüze imkanlar... ...seriliyor o kapılardan... ...geçerken... ...biz o bilinçle geçiyor muyuz... ...geçmiyor muyuz... ...bunun bir nasip olduğunu bilinciyle geçiyor muyuz... ...geçmiyor muyuz... ...ben bir hatıramı... Tabii. ...çok konuştum bugün... Yo, ...sıra bakmayın... ...yo çok evvel. güzel çok güzel... ...yıllar evvel... ...bu da bir nasip azizim... ...bu da bir nasip... <gülüyor> da bir nasip Eyvallah, sağ ol hocam... Ee, ...1994 senesinde... ...Dünya Sosyal Psikiyatri Kongresi... ...Hamburg'da düzenlenmişti... ...şimdi bakıyoruz 23 sene olmuş... Biz de genciz, e, heyecanlıyız. E, kendi kültürümüzdeki imkanları işte böyle sosyal psikiyatri kongresi biraz daha psikiyatrin içindeki daha sosyal düşünceye yakın insanları bir araya getirir. Böyle binlerce insan gelir. Çok değişik alanlarda fikir değiş tokuşu olur. Ben de bir e, tebliğ metni yazdım. E, i̇şte Anadolu'daki sufi e, pratiklerinin... Daha önce de 92'de Hindistan'da benzer bir sunum yapmıştım. Onun bir devamı mahiyetinde. Zaten ee, bilimsel çalışma öyle olur. Yani inkişaf eder. Evet. Konuştukça ben de mesela konferanslarımı öyle yapıyorum. Bir mevzu gelmiş zihnime. Onu önce bir kağıda dökmüşüm. Hı. Bir konferansta kullanıyorum. Ee, sorular geliyor veya benim zihnime sorular geliyor. Anlatırken boşlukları hı. görüyorum boşlukları haralap şaralap çabuk geçiyorum. insan fark etmesinler diye. Sonra oturup <gülüyor> evde düzeltiyorum. Evet. 2-3-4'ten sonra o bir oturuyor. Evet. Metottur o yani. Çok çok güzel yaptınız siz. Eyvallah hocam. Evet Neyse yazdım gönderdim hocam. E, fakat o dönemde çok e, döviz bulmak çok zor. Tabii. Döviz çok pahalı. Şöyle entelektüel dışarı çıkmasın. Bulan bulurdu yani. o dönemlerde evet. de. Entelektüel, entelektüel dışarı çıkmasın... ...göze açılmasın... Evet. ...yani Türkiye'ye dışarıdan bakarsa... ...ne görüyor aman görmesin... ...gayet nettir ben. bende... Böyle ...hiç vallahi... ...lamacımın şüphesi yok... ...gayet... ...bulan zaten buluyordu... ...onların hmm. zaten böyle bir sıkıntısı yoktu ama... ...yerli entelektüel dışarı çıkar bakarsa... ...iş kötü... ...atlattık çok şükür... ...tabii... ...ben, ee, ben böyle araya gireyim... ...şeyin e, tadı, tadı, de, de, de, de, tadı çok, kaçıyor... ...çok güzel oluyor hocam... Ee, ...sonra... Ee, neyse işte biraz şey oldu e, gönderdi tebliğimizi çok beğendiler hemen e, kabul ediyoruz sizi e, katılın dediler. Sonra arada işte bu e, memleketin ekonomik durumu sıkıntılıydı e, ben gelemeyeceğimi onlara beyan ettim. Yani bu e, masrafları karşılayamayacağımı bir asistan maaşıyla bunları karşılamamın zor olduğunu. Evet. İlk cevap şu. Biz sizden kayıt ücreti almıyoruz gelin. Güzel. Gelemem dedim ben yine. <gülüyor> hani bir şarkı var ya dedi ki yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Emrah. Dedim ki yok yok. Evet. <gülüyor> evet. Ee, peki dediler size barınma imkanı da vereceğiz. Hmm. Accomodation. Accomodation vereceğiz. Çok güzel. Ee, bir kilisenin e, rahip karı koca çiftin e, şeyinde evinde misafir olacaksınız. Çok gü daha güzel. Evet. Ben baktım imkanlara dedim ki yok yok. Yapmayın. Evet, gelemem dedim. Peki dediler. Uçak biletinizi de veriyoruz. E artık yani. E tabii şimdi öyle olunca gitmemiz lazım. <gülüyor> Ama buradan olabilir. şu çıkıyor yani demek ki Paper çok güzel bir Paper. Paper'ı yani. beğenmişler tabii. Beğenmişler yani. E, mesela bu çocuk anlatsın tabii, tabii, diyorlar makaleyi ya. beğenmişler o yüzden sarı diyorlar zaten. Neyse gittik orada bir e, protestan e, rahip ve rahibe, evli rahip ve rahibenin misafiri olduk. Onlarla bu insanlar mesela e, ...doktora yapıyorlardı, hı hı. yani doktora düzeyinde e, çalışan iki insan, antropoloji doktorası yapan iki insan, hı hı. mahalle papaz ve rahibesiydi. Hı hı. Çok muazzam sosyal etkinlikler yapıyordu, çok da açık fikirli insanlardı, yani çok e, güzel e, konuşmalarımız, diyaloglarımız oldu onlarla. Aslında bunun için anlatmıyorum, benim yediğim mercimek tanesini anlatacağım şimdi. Hı hı. Her şey olmazlar oldu yani. Ben gittim çok güzel oldu. Sunum çok alaka e, ile karşılandı filan. Son gün kapanış oturumunda bir ünlü bir Amerikalı sosyal psikoloji profesörü... ...bir Norveçli e, profesör Bosna Savaşı'nı konuşuyorlar. 3000 hmm. bin kişi var salonda. Ee, Norveçli profesör... Lafın bir yerinde dedi ki burada dedi boşnakları dedi siz dedi fazla mazur görmeyin dedi. Sırpların yaptığı katliam kadar onlar da katliam yapıyorlar. Bizim e, eşitlikçi bir düzeyde bakmamız lazım. İşte bir tarafa mazlum bir tarafa zalim diye bakmamamız lazım filan gibi. Ben nötr bir insanım bunları söylemek zorundayım dedi. Panel bitti. Dedim ki ya Rabbi beni buraya kadar getirdin. ...yani olmazı oldurdun. Bana buradan bir nasip açtın. Dilimi çöz, şu adama bir cevap vereyim dedim. Norveçliye. Norveçliye. Ee. Dili mi çöz dedim. Beni şimdi İngilizce konuşacağım. Rahat konuştur beni dedim. Sorusu olan var mı diye sonra ilk şey yaptım. Ben elimi kaldırdım hemen. İlk sözü alıyorum. 3000 kişi beni dinliyor. Beyefendi dedim. Siz nötr bir durumda değilsiniz bir e, bir insan e, mazlumla zalimi eşitliyorsa hı hı. E, katledilenle katili aynı kefeye koyuyorsa bunlara eşit bir düzlemden baktığını söylüyorsa o açıkça zalimin tarafındadır açıkça e, katilin tarafındadır siz katili ve bu burada işlenen cinayetleri arkalıyorsunuz dedim birkaç şey daha söyledim bu, ve bu argüman e, yeter zaten yani e, ve ee, çok enteresan Cenab-ı Hak kabul etti o sırada pürüzsüz bir İngilizceyle konuştum hocam Maşallah. hiç e, şey yapmadım salondan bir alkış koptu hocam adam mosmor oldu kaldı tabiri caizse <gülüyor> amiyane konuşur, konuşacak olursak mosmor i̇şte oldu o, kaldı işte onun için size oraya, oraya yollamış değil mi işte benim mercimek tanem oymuş, evet, oymuş. onu idrak ettim Cenab-ı Hak her şeyi ne kadar güzel kuruyor yani siz de ona vesile iyi. kılıyor o 3000 kişinin bunu dinlemesi lazımdı. Evet, evet. O adama da konuşturan Rabbül Alemin. Evet. Yani o de söyleten, size de söyleten o ama 3000 kişinin nasibi var. Esas mecimey onlar yediler. Evet. Sizdiniz evet. de bir don de bir de o azat ederse var. 3000 Avrupalı bunu duydu. Evet. O onların kalbine işledi. E, kale almazlar diye bir şey yok. Ne zaman böyle bir zulüm yapsalar bu konuşma onların hatırına gelir. İşleri sızlar. İşlerinden mutlaka dönemlerde olmuştur. Onu biz bilmeyiz. Bu kainatta abes olmaz. Bize abes gibi gelir, abes değildir o. Mutlaka atılan ok bir hedefe varır. Tabii. Çok güzel olmuş. Bak ne Attığın kadar hoş. zaman onu sen atmadın. Onu sen atmadın. Abi. Evet yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür hocam. ederim. Benim bu... gevzeziliğimi bağışlayamadım. Bu sefer evet. Ali ile oldu bu yani. Sağ Baştan geçmiş bir hadise bir mevkibe yani. bu. Evet, Bunlar yazıyorsunuz değil mi siz? Bunu yazmadım Bunları Yazayım ya, inşallah yazın evet. efendim. Bunları evet, yazın. Yazayım. Yorumuyla beraber yazın hatta yani Eyvallah ya. Sağolun Efendim e, Bir gönül sadasının daha sonuna geldik e, Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve Ben Deniz Kemal Seğer Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz